Suretul Furkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Teberakellezine ala Alemlere bir korkutucu, bir uyarıcı olsun diye Furkan'ı, hak ile batılı ayıran Kur'an'ı kuluna indiren Allah ne yücedir. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ne bir çocuk edinmiştir ne de mülkünde bir ortağı olmuştur. Her şeyi yaratıp, onu maslahatına en uygun bir şekilde tayin ederek takdir etmiştir. Wa taqdimun la li la la la kafirler onu bırakıp da hiçbir şey yaratamayan bir kendileri yaratılmış olan kendileri için ne bir zarara ne de bir faydaya sahip olan ve kendiliklerinden ne ölüme ne hayata ne de öldükten sonra dirilmeye malik olan bir takım ilahlar edindiler <gülüyor> İnkar edenler dedi ki bu Kur'an onun Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bu hususta ona başka bir toplulukta yardım etmiştir. Böylece onlar gerçekten zulüm ve yalanla geldiler. Ve dediler ki, bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları başkasına yazdırmış da, sabah akşam onlar kendisine okunuyor. Ey Resulü De ki, onu göklerde ve yerdeki sırrı, gizlilikleri bilen Allah indirmiştir. Şüphesiz ki o, gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Bir de onlar şöyle dediler. Bu nasıl peygamber ki yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona bir melek indirilmeli de onunla beraber o da bir korkutucu olmalı değil miydi? lehu minha ve illa yahut kendisine bir hazine bırakılmalı ya da ondan yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Ayrıca o zalimler, müminlere, siz ancak sihirlenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dedi. keyfe <gülüyor> fe Bak, senin hakkında nasıl misaller getirdiler de dalalete düştüler. Artık onlar hidayete hiçbir yol bulamazlar. Sen vak eğer dilerse sana bundan daha hayırlısını altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah ne yücedir. Bilakis onlar kıyameti yalanladılar. Bunun üzerine biz de kıyameti yalanlayanlara pek alevli bir ateş hazırladık. Bu öyle bir ateştir ki o kafirleri uzak bir yerden görünce onun öfkelenişini ve homurtusunu işitirler. ''Ve izâ elleri boyunlarına bağlı kimseler olarak o cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta ölsek de kurtulsak diyerek helaki çağırırlar onlara şöyle denir bugün yalnız bir defa yok olmayı istemeyin aksine birçok defalar yok olmayı isteyin. O nedealik jannatu'l ve nasira. bu mu daha iyi yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedilik cennet mi? Orası onlar için bir mükafat ve huzura kavuşacakları bir varış yeridir. Onlar için orada ebedi kalmak üzere diledikleri her şey vardır. İşte bu Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaattir. O gün Rabbin onları ve Allah'tan başka yaptıkları şeyleri toplarda der ki şu kullarımız siz mi saptırdınız? Yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? Kâlu subhâneke mâ kâne yembe gîlenâ ennet-tehide min dûnik ennet-tehide min dûnik min evliyâ velâkin medda'tehum velâkin medda'tehum ve âbâhûm hattâ nesûr <gülüyor>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 Artık ne azabınızı geri çevirebilir ne de bir yardım temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Ve ne minel fil ve